Peki Eddard Susserlisi üçüncü ders. konudan örneği vermiş? Beytun değil mi? Evet. Beytun. El. Beytun. Beytun. El Beytun. Şimdi bugünkü konumuz... Ee, belirlilik ve belirsizlik meselesi. Yani ne demek? <gülüyor> e, şimdi bu kelimenin manasını biliyoruz hepimiz. Değil mi? Evet. Ev. Bu da x de ev demek. Ama dikkat edecek olsak arasında bir fark var. Birisine el takısı gelmiş. El takısı. Yani şöyle eli falan. Buna el takısı denir. Şimdi bu ev demek bu da ev demek. Arasındaki fark eğer bir cümleye el takısı gelirse bir kelimeye el takısı gelirse o kelime belirlilik ifade eder. Yani ne demek? Şimdi ben Şöyle bir lafız kullansam, ev desem, benim bu kelimemden veya şöyle desem, ben ev gördüm desem, benim bu kelimemden ne anlarsınız? Herhangi bir ev. Herhangi bir ev. Yani işte Ahmet'in evi, Mehmet'in evi diye bir şey gelmez aklınıza. Umum, herhangi bir ev. Belki Beyaz Saray bile olabilir bu yani. O, bütün evleri kapsar bu. Ama diyelim ki biz bir ev hakkında konuşuyoruz. Tamam mı? Böyle konuşuyoruz cümle akışında. Sonra ben diyorum ki ev hakikaten güzeldi. Orada işte eliflam kullanırım ben. Neden? Belirli. Yani hangi evde? Şimdi konuşuyoruz ya biz. İçimizde olduğumuz mevzu. Mesela bunun çok çok büyük faydaları var tefsir de şunda. Mesela Allah cin şeytanlarından bahsediyor. insan şeytanlarından bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah size diyor, bir şeytan diyor musallat eder. Böyle şöyle şöyle yaparsanız. Şu yapıyor. Şey Lanun şeytan diyor mesela. Bakın eliflamsızı getirmiş. Yani herhangi bir şeytan. Bu insan şeytanı da olur. Cin şeytanı da olur vesaire. Umumdur bu. Ama Allah dese ki, işte Allah bazen diyor ki işte o şeytan sizin düşmanınızdır, elitlan kullanıyor. Oradaki şeytandan kasıt ne? Bizim bildiğimiz etmizde şeytan. Bildiğimiz şeytan var ya? Evet. Ha, ee, bildiğim şeytan. Fodur, i̇blis. iblis. Bu <gülüyor> orada el taksi gelir. Hiçbir zaman böyle şey gelmez. Bir sürü bunun faydaları var. Mesela ne gibi? Ee, düşün ki e, ben desem ki, abi adam kel desem, atıyorum. Sen buradan ne anlarsın? Herhangi bir adam aklınıza gelir. Ama düşün ki biz balkonda oturuyoruz. Bir tane adam geldi geçti. Ben dedim ki e, ya bu adam işte çok iyi falan e, bizim mahallede oturuyor. Aramızda samimi vesaire. Sonra aradan iki dakika geçti desem ki e, ya adam adam kaldir mi desem? Sen ne anlarsın? Demek ki konuştuğumuz adam işte. Orada eliflam tekstü kullanmak zorundayım. Belirtmek zorundayım. O zaman eliflamsız isimleri kabı olarak ben veriyorum. Tabi bunun ...şeyleri var, böyle daha ince detayları var da... E, ...tabiri caizse... ...avam diliyle anlatıyorum biraz anlamanız için. E, eliflamsız... ...kelimelere, şey, isimlere genel olarak... ...genel olarak tabi bu... ...asıl kaydedildi Eliflamsız isimlere... ...marife... ...eliflamlı isimlere nekira denir. Bunu hemen not alacaksınız. Marife, nekira Yani marife... ...belirlilik. Bir şey değil mi? Mas olan marife. Tabii marife... <gülüyor> Marsa. Nature e, tamczas. Marsa. Lecę, yani bez umówuje. Şiirden falan bahsediyorduk ya kutsal çevirilerde. Mesela bir örnek veriyor, bir mezuyla alakalı kaydi Arapça. Yani mesela şiirden örnek getiriyor. Arapların geçmişte kullandığı ne bir seslemeleri şey var yani. Sadece o bir ses. Evet. Belirli bir. Şimdi bu e, manadaki tesiri elden manadaki tesiri. Bir de iraptaki tesiri var. İrab nedir biliyorsunuz? Hani işte e, irap kelimelerin son harekelerinin değişime uğramasının ismidir yani. Yerine göre değişir. Mesela dersin ki caa e Ahmedu dersin. Raaitu Ahmed de dersin. Neden? Çünkü caa e Ahmedu da değil mi? Ahmet, e, gelme işini yapan kim? Ahmed. Failler dersin ki u şeklinde olur. Mefullerde e şeklinde olur gibi. Mef'uller de yani iş yapılan. Neyse. Şimdi dedik ki bu e, İrab'da da tesiri var. Normalde bir kelime, normalde aslı konuşuyoruz. Bir kelime e, marife olarak şey, nekiri olarak geldiğinde terminli gelir. Bakın termin. Terminleri biliyorsunuz. Şu çizgilerin hepsini bir harf düşünün. Bir harf düşünün. Şu, şu tenminlerde en, in, un. Bunlar terminler, bunlardır zaten. En, in, un. Bunlar termin. Eliflam, eliflam, buraya önce bir bakalım. Eliflam, tanımı düşürür. Bakın, bu beytundu. Eliflam geldi el beyt oldu. Mesela kalemun, el kalemu. El kalemun diyemezsin yani. Eliflamlı bir kelime de gider. Kalemun, el kalemu. Beytun, el beytu, şeytanın şeytanun, el şeytanı. ee, gibi. Defterun, el defter. Mikwaş, el, el mikvarsın. Evet. Eliflam eli düşürür. Şimdi o yüzden şöyle yapıyoruz. Bakın şurası tenvinli hali, bu da tenvinsiz hali. Veya diyelim ki bu beyten olsaydı, beyten olsaydı. Eli getiren abi beytene. El beyte. El beyte. Beytine eli getir. Beytine, beytine eli getir. El beyte. Bekle. Matem. tenvini düşürür. Şöyle yapıyoruz hemen bir çizgi atıyoruz buraya. Sebebi budur diye. Bu olay. Derste anlatmak istediği bu. O kadar. Bu dersin mevzusu bu. Elifleme düşün. Tamam. Şimdi okuyalım inşallah. Mana vererek. Sırayla. Ee, şu iki tanesini okuveren abi. Karşında <gülüyor> okursunuz. Beytun, elbeytun. Belirsiz Belirsiz be. Yo ev. herhangi bir ev. ve ev. herhangi bir ev ve belirli bir ev. Belirli. Hı. Kalemun el kalemu. herhangi bir kalem belirli kalem. bir kalem. Belirli bir tane. Evet. Kitabun el kitabun el, el kitab. el kitabı. Belir e, bilirsiniz e, kitap. Tamam de, mana vermeme gerekiyor. Okul. Almancada daha iyi. Almancada aynı bu Arapçadaki gibi. Öyle mi? Hı. Evet. That's false. O, to jest. Gemelu. Gemelu. Gemelu de ile? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, kalem. Hı -hı. <gülüyor> elba Elbabu Takwa el babu Takwa khul. Takwa El Veladu el Veladu jalisun. El Risu vel -muderrisu değil mi? Pardon. Vel Risu Aslında el mudarrisü dur ve de tamam. o e'yi okumuyorsun geçiş yapıyorsun. Vel mudarrisü. Vel mudarrisü vak vakifun. Eee Evet. Ee, hoca ise ayaktadır. Öğretmen ise evet. ayaktadır. <gülüyor> El kitabu ciddon, <cedidun gülüyor> belkalem kaddimon. <gülüyor> Kitap <ıı>, yeni <gülüyor> Bunları siz zihnen ne bileceksiniz? Bunlar hepsi belirli yani. Belirli, belli. Seninle benim kafamda konuştuğumuz zaman belli olan bir mevzu, belli olan bircisin yani. Konuşmuşuz aramızda. El evet. <gülüyor> hamaru El Himal Sagirun Sagirun Sagirun Sagirun Sagirun El Hassano El Hissano mu vel Walisano Vel E. E. E. E. E. E. E. kebirun Eşek Küçüktür at ise büyüktür El kursiyun. el kursi el ifadeleri kahretsin. El kursiyon, el, el, el. el kursiyon, meksurun, masa, meksur. Meks, e, el kursi şey e, sandalye demek. Masadır. Biz Türkçe'de kürsi. ama değil yani. Arapça'da el kursi sandalye demek. Meksurun geçmişti az önce kalem hakkında. Kalemin işaretine bak kalem kalem ne ara gelmiş Çürük. Heh. Kırık, kırıktır. Heh. Peki orada bak şimdi meksur kırık dedik. Orada dır diline veriyor Kaşık. O biz kırıktır diyoruz. Orada dır diline veriyor. Dırı hangi mana veriyor Heran abi, sondaki tanım. Yani sondaki tanım şu. Evet, şu biz, ne... Yani. <gülüyor> biz, biz ne dedik? Anlatan sonda ne yani ya? Hatırlıyor musun dün şey geç en son derste küllüdürdür haberdir dedik. Doğru. Değil mi bu kaydır küllüdürdür haberdir. Herdir haberdir bir şeyden haber ver. Kırıktır bak haber verdim kırık olduğundan. Güzeldir haber verdi. yenidir haber verdi. Aydın bu kayda küllüdürdür. Türkler de bunu böyle yapmış yani. Bunu ilk ben hocamdan duymuştum Aşağıdaki yukarı Küllüdürdür haberdir. Bunu fık edersen Arapça bitmiştir diyordu. Hakikaten bir insan bunu fık ederse Arapça biterler. Yani. Bütün her ben şey ben bu kilitte doluyan. Yani. Evet. Mesela çok şeyler söylüyorlar. İkinci ders bu? Yok, tecrübeli olmasaydı da aynı şeydi. <gülüyor> <gülüyor> Tabi. tecrübeli olmasa da aynı şeydi. Sadece kelimenin manasını bir soradı, yeni duydu diye. Yoksa cümleyi verirdi ve kelimeyi haraketli okurdu. Bak şimdi. Bir bir sonraki sayfada e, aynı cümleler hareketsiz olarak gelecek. Harekeleri tam olarak yerleştirecekler. Hareketsiz yani böyle. Hareke zaten Kur'an-ı Kerim'in asla hareketsizdir yani. Hareketsiz. Ama oku, okuyacaklar yani. Evet. Devam edelim kaldığınızı. Yani. El-Mindilu ve-Sikun. Mendil pisttir. Türkçe'de de ja, ja, ja. Ma mało. Kiedy? Bari. Bari. Bari. Bari. Bari. Bari. Elma, o... Bari... Bari. Bari. Do. Czekaj, tak. Bari Softer. Bari Sut. Sut. Sut. Sut. Sut bir de dur fatih abi mesela annecelerin de nasıl bir de fatih abi aslında, şimdi an bir şey yok yok şimdi leben ne demek istedi? yoğurt yoğurt <gülüyor> ayran süt yoğurt <gülüyor> biz bir tartıştık <gülüyor> ayran süt diyor şimdi hepsi de şahit araçta orada ayran ayran kullanılıyor Leven ayran yoğurt esne leben ama sen sus da bakkala git bana leben verdi Ayransız. adam anında sana bak ayran verir başka şeyler vermez örste o Ayran olarak biliyorum. Bak, halit yapıyor. Tabii. Halit, buz halit bir şey yapıyor. Ben ona beyan ettim dedim Yomurta ki. Halit'i yiyorlar yani. Leven ayrı. Yok, supta da aynen. sen yoğurt dersen adam Hı. anlıyor. Kanlı bizim geliyor aradan başına. Leven istiyorum diyor. Leven. Ayrını gösteriyor. Yoğurtsa levenge mi yedi? Yani. Değişiyor işte şeye göre. Meclisler. Şu an bizim burada geçen gün, benziyor musunuz bunlar da kalem, sandalye, tüm şey. Hepsi bunlar. Bizim amcayıymış. Falan değildi, zaten. biraz koysak, hmm. canım. Tamam. bir de kitap okumakta şey işte gerek oluyor bu kaideler var Sadece ya bu çok önemli için. mesela bak bunun çok var bir sürü var yani böyle önemli kaydı yani bir bir kelimeyle bir kelip yani bir harfle acayip derecede manadır şu kırıntıya evet. el kameru el kameru cemilu ay güzeldir hmm. el beytu Koribun, Karibun El meczycie długon. Aby? Wykryć? Wykryć nie. Jak? Jest jak. Jest jak. Jest Hajaru Jest jak. Jest Khafibu. Tasz arbitr warak czarki ise hafter. Evet. Hacer dy dy, ja. Khajal jest Esvet tył. Tym osobą jest w Hacer. Taś. Hacer. Khajat? Evet. Khajat. Masz jeszcze, a tu ją musimy dostać. 50 było. Nie, nie do mnie. Dziesięć, dęszę. 50 było. 50 było. 50 było. 50 było. 50 było. Ameryka, Ameryka, Ameryka. Dzisiejsze kime? Gdy, gdyli to osula, to mamy, bo gimnastykę uczyli, kiedy Adam do niego nie chodzi. Oj, my też nie. Wszystko w nim dojrzewa. No, coś. Słuchajmy. Słuchajmy. Mesela am o tavuk fıran yer var ya gidiyorsun adama diyorsun musahhar ver bana Sana bir tavuk çeşidi var yani acı acılı olanlardan Musahhar musahhar olsun. O belline kara bir şey. har olsun. ne? Had Har diyor. Had fasihte belki acı manası vardır onu bilmiyorum ama had de keskin demek yani. Mesela dersin bıçak şeydir, ha, keskindir. El El su, el qamīsu qamīsu eee nazīfu. Eee gömlek değil mi? Alıştırmalar. Evet. Şimdi ne diyor? Diyor ki ikra, oku. Web Yas. yaz. Bilmediğiniz manaların hemen üzerine yazın. Ma'a beraber demek. Ma'a beraber. Ma'a var ya orada. Ma. Yazın mı üzerine beraber? Yani. he biliyorsun. evahir sonlar demek. Işte. Heh, her şey dapt hareke. Hmm. Evakhir sonlar demek. <gülüyor> El kelimetu kelimeler demek. Şimdi burada bir başlık atmış diyor ki ifraveftu ne yaptı? Evakhirlik kelime. Kelimelerin sonlarını hareketleyerek oku ve yaz Şimdi bak e, ne yaptı bu müellif? Geçen de usulü evet. menecini söyledi kitapta. Size böyle harekeli bir ders verdi. Şimdi okuma parçası verdi değil mi? Evet. Ondan sonra o okuma parçasını şimdi size hareketsiz veriyor. Hadi okuma okuyun diyor bunu. Harekesiz okuyun. Evet. Çalışın ona gayret edin. Şimdi bunları hareketsiz okuyacağız. Şimdi nasıl hareketsiz okuyacağız? Bir bugünkü öğrettiğimiz kaydeye itibarı alarak şimdi Vay kitapta, be. şimdi orada el beytu, bu şekilde yazar. Bu kadar. Hiç koymayacak. Bakalım sen bunu böyle mi okuyacaksın, böyle mi okuyacaksın vesaire evet. veya cümle kurarken nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, El nie, evet. El nie, huh. tamam, el ma nie, nie, hmm. El nie, kalemun, nie, El nie, nie, hmm. El nie, nie, nie, El nie, El nie, El El-Haceru El-Weladu -el e -el Himarun e El-Himaru El-Hisanu el Hisanu El-Hisanu el Hisanu hissanu. Şimdi e Burada bilmediğimiz kelime yok değil mi? Tamam. Şimdi ne diyor? İkra bektup. Oku ve yaz. Bu sefer yeni parçalar veriyor. E şey gelecek burada. Evet. Yeni parça veriyor yine okuma parçası. Bu sefer e, farkı ne? Yine e, harekesi şekilde vermiş ama cümle olarak vermiş. Evet. Demin kelime kelime vermiş. Evet. Kelime sadece sen okuyordun. Şimdi cümle olarak vermiş. Harekesi. Cümleleri okuyalım harekesi. elmekte bu. meksurun. Bak sen meksurunu ilk defa daha demin öğrendin değil mi? Ama kopya çektim. Kopya <gülüyor> mı çektin? <gülüyor> ama sonunda sen bir tek belki ortadaki Ortadaki Olur. Olur. şeyleri belki oturtamayacaktın ama sonunu bilecektin. Şimdi sen meksurunu ezberledin ya kelime olarak diyelim ki ezberledin. Artık senin meksurunun ortalarını harekelemede hiçbir sorunun kalmaz. Sadece sonunu harekelemede sorunun kalır. Acaba bu un muydu? u muydu? in miydi? i miydi? en miydi? e miydi vesaire bunlar kayıdlara göre dönüştürüm. sonları. Evet. O zaman Arapçada kelimelerin sonlarını kaydeye göre sen koyarsın. Cümledeki konumuna göre. Yani meksurun kelimesi cümlenin içinde meksurun de olabilir. Meksuren de olabilir. meksurum da olabilir. Meksuru da olabilir. Meksuri de. Meksure de. Hepsi de olabilir. Ama meksura kadar meksu oraya kadar birdir. Oraya kadar birdir. Orası ezberdir. Sen o kelime ezberlersin. <gülüyor> Sonunu da cümledeki olaya göre, kalıba göre bakarsın koyarsın. Evet. المدرس جديدٌ öğretmen yenidir. Evet. Ders kamisu. Vesî Bak. Senin ilk defa duydum. Tamam. Vav'la sin harfinin harekesini vermemek normal şu ana kadar. Ama kun dedin bak. Hı hı. Hiç bilmediğin ha. Birisi sana sorabilir. Yani niye kun hu olmasın ki? Senin orada mesela ilmi olarak cevabın var. Değil mi? Bu bir neki rak Eliflam yoktur vesaire. Ne demek? Silikon. Kirli. Adalet yeri buldum. barizun. benim. Süt e, soğuktur. Elmestidu. Miftahun. Miftahın mı? Mef. Meftu. Miftah anahtardı bu farklı. Evet. Tercüme. Mescid açıktır. Dırı nereden çıkardın? O. Terminler. Terminler. Şuradan yani. Devam ediyoruz şimdi. De? Al-Haceru e, kebirun taş. Büyüktür. Allahu Ekber diyor ya, kebir, ekber. Hı. Kebir büyük, ekber en büyük. elde evet. Elle ben un, bari du. Vesiq, En O şekilde. Cemil, ecmer. Güzel, en güzel. Hı. Onlar gelecek şerh. Elle ben varidun. bari varidun, Bari. Bari du. Elle ben bari du. ma'u.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 E, mühendis ayaktadır. Öğretmen, mühendis. Ben, e, mühendis, gelis otur baktadır. E, Şeydir e, öğretmen de ayaktadır. Şimdi, i̇mam yanlış, mühendis yok deme. Tam sorun değil, imam fark etmez. Başka oluyor, yeni başlıyor eski el Ekmelu daha iyi duruyor. Ay yakındır. Ay uzak. O zaman o kelimeleri ezberle karayip bunu cevabaydım. Elmindilu nazifu Nazif? Nazif fu. Fum. dedi Heh. Heh. Ben duymadım şunu, o yüzden evet. e, Mendil temizdir. Heh. Bitti mi okuma parçası? Bu buna ezlemek çok basit. Mendil ve mindil diyorlar Araplar. Ok. Evet. Ben... M'i mi yapıyorlar, bir de uzatma yapıyorlar. Evet. Y harfi değil, min değil. Kitap aynı, defter aynı, Beş kalem şey. aynı. Çok. Kürtçe'de benim için aynı Yani. Mehter yazıyor. Çok ama çok hızlı kullanıldı. Türkçe de. Bakalım benim. Üç Bir sürü. Saat dilim, saat dilim. Evet. Kolay kolay. İmle, doldur. Hemen bilmediğiniz şerimeler yazın. Yeni bir başlık atmış. İmle doldur. El fraga, fraga, boşluk. Boşluğu doldur. fime Jeli, gelen. fime gelen. Bir vade koyarak el kelimetil munasibeti, munasip bir kelime. Çünkü kırık bir tercüme yapıyorum önce. Min el taliyeti, min dendan zaten, Dandan. Beyt, mesela el beytu ev, min el beyti evden. El qala kalem min al-qalami gibi min dan ki el kelimet kelimeler taliyeti gelen o zaman ne diyoruz imlaul imla'il feraha fima yeli bivad'il kelimeti munasibeti min el kelimatit gelen kelimelerden münasip bir kelimeyi boşluklara doldurarak boşluklara koyarak o boşlukları doldur şimdi burada eee 1 2 3 4 5 6 tane kelime vermiş Diyor ki cemilun vesihun meftuhun harun feqilun hafifun Altta şimdi kelimeler vermiş. Kelimelerin yanına boşluk koymuş. Önce alttaki kelimeden bir tanesini okuyacağım. Mesela diyor ki ilkini ben yapayım. Bilin yani mantığı diye. Diyor ki şimdi elhaceru Baktın elhacer. Düşündün taş demek. Üstteki kelimelerden saydığı altı taneden hangisi münasip? Şimdi bakıyorsun. Elhaceru cemilun taş güzeldir Pek olmadı. Elhaceru vesihun Vesihun. Taş kirlidir. E, olabilir. E, El-Haceru Meftuhun. O da olmadı. Açıktır. Taş açıktır. El-Haceru Harun. Taş sıcaktır. O da pek olmadı. El-Haceru e, Hafifun. Taş hafiftir. O da olmadı. Geriye ne kaldı? Sekhuyun. O zaman en uygun o El-Haceru Sekhuyun. Taş ağırdır. O şekilde dolduracaksın. Okuyup üstüne bakacaksın. En uygun olanı seçin. Evet. ikinciyi yapalım. Biz genelde alt altı okuyoruz değil. Yan yana okuyacağız. Sıralamayı vermiş bir iki. Hemen karşısına geçeceğiz. Yani. elbap bu bak şimdi elbap ne demek kapı Heh, hangisi uygun orada bak tek tek kelimeler açıktır. Açıktır. Evet. el kameru cemilun evet Aynı Aynı orada en uygunu cemil o kelimeler evet. verapu verak e, Türkçe'de kullanıyoruz değil mi verak evet, kântı. verak kântı. Kântı. demek ağaç yaprana da verak denir normal bu defter kitap yapraklarına da verak denir evet i woda koł kafi i wahafi kafi też samie chok barwen el Allah izah etsin. O benim bidatım değil yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bidat saçıyor aşamdan düştü. Evet. Dert bitiyor inşallah az kaldı. Şimdi burada ne veriyor? Bu sefer bakın sonunu vermiş. Başını eksik bırakmış. Ve başını eksik bırakırken size şu kelimelerden doldur dememiş. Siz ezberlediğiniz evet. kelimelerden uygun olanı koyacaksınız. Şimdi birisini ben yapayım. Diyor ki nazifun değil mi? Evet. Nazifun. Evet. Kirili. Ne olabilir? Ha, düşünüyorum. Mesela gömlek. Ya yani o zaman diyorum ki el kamisun azifun. Kamisle evet. doldurdun. Gömlek kirlidir. Bu evet. şekilde. Evet Eren abi, ikinciyi yapalım. İkincisi meksurun. Kırıktır. Kırıktır. Ne olur? Alır. Sandalet Tamam. Veya daha güzel. Kitapta işleyen mesela kalem demiştim. Mesela. Ha, kalem. He. El kalemun meksurun. Kalem kırıktır. Evet. Elle ben onu bariydi. <gülüyor> bariydi. <gülüyor> Bakın bariydi, aby sen de elma go deseydin. Şimdi nie wiem, Su się stanie. Sędzia, to jest taka. yok tak. kitapta uygun değil ya, ama tamam. yeter Tak. uygun olsun Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Evet. El kameru baridun. Tak. Tak. El muhendiso e, vakifu vak, vak, vak, e. ama sen, e, sen karibun bölgesini doldurmadın mı yerine? Sen nereye doldurdun? Baidu. Baidu'nu mı doldurdun, <gülüyor> Hı, Onu uzak? Ay uzaktır dedin. Ben buradan karibunu okudum da bir tane olmadı mı diye acaba? Evet. Tamam, evet. el El muhendiso vakifu. Vaki? Vakifu mandış ayakta ayakta durur yani. Ezze yu tu jalisun Vakifun duramdır. Ayakta am celeseyle celeseye oturmaya mukabil olduğu için ayakta durur. He. Duramaz. He. Ayakta da durur. Ne demek? Otur oturuyor. Oturandır yani. Oturandan Oturuyor dediğin zaman böyle bu geniş zaman kapsar. Şimdiki zamanı kapsar. Bu cerhün ismi faili oturandır diyelim sen. Evet. Yani ne? oturuyor halde demek. Evet. Tamam bitti mi? Yok. Kelime olarak ne kullanmıştık şey. i̇şte şimdi? Ne ne kelime mi? Ha şey yap. El o kabirun. Evet. Akla şey yapmıştık. Tamam büyüktür. Evet. Şey demek, eski. Eski. Ne, el i Elba i şimdi i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba i Elba Sözlük Elba i Elba i Elba i Elba Örnekler mavi azazat. El-kameru ay nazifun temiz, kebîrun büyük, hafifun hafif, celîdun yerin, harrun sıcak, meftuhun açık, cemîdun güzel, kadîmun eski, bâridun soğuk, meksurun kırık, vâkifun duran ayakta, vâsihun kirli, saghîrun küçük, saqîlun ağır, câlisun oturan. Necmun şimdi burada altta vermiş. Bugünkü kaydı böyle bir e, yine cetvel şeklinde vermiş. Demiş ki necmun Neydi? Necmuddin. Mesela Nec Necmettin. Evet. Ne demek? Dinin yıldızı. Aslı Necmuddin'dir. Biz bunu anlattık. Değil mi? Necmuddin. Mesela Hayrettin derler. Aslı Hayruddin. Demek dinin hayırlısı. Diyattin derler. Aslı Dıyauddin'dir. Dinin aydınlığı vesaire Anlatmıştık bunları. Türkçe'de biraz böyle yumuşatmışlar. Evet. Racülün adam. Erracülü belli bir adam. Evet. Dikun horoz. Eddikü belli bir horoz. Talibun talebe. Et talibu belli bir talebe tasrihun ne demekti? Ta'ilun ağır. Burada ı, duralım inşallah. İnşallah. Tamam. İnşallah. Önümüzdeki e, şeyde hem bu dersi bitiririz hem de inşallah ondan sonraki dersi bitiririz son gün inşallah. Bu pazar günlerine mahsus bir şey mi bu? Yok yarım saat yarım saat. Yok, yok. sonra etmeyelim. Bizim oldu mu oldu. oldukları için adam inşallah. inşallah. Bo a jak te